Gönül sen ölmez misin ölmeye gelmez misin gönül sen ölmez misin ölmeye gelmez misin Saçın sakalın armış imana gelmez misin saçın sakalın armış imana gelmez misin Allah Allah ya Rabbi lütfe ilahi hidayetin Allah Allah ya Rabbi lütfe ilahi hidayetin hidayetin olmazsa ben neileyim bu hali hidayetin olmazsa ben neileyim bu hali Gönülsen ölmez misin Ölmeye gelmez misin, gönül sen ölmez misin, ölmeye gelmez misin, tahtadan yapılmış. Girmeye gelmez misin, tahtadan evin yapılmış, girmeye gelmez misin, Allah Allah ya Rabbi. Lütfeyle hidayeti Allah Allah Rabbi Lütfeyle hidayeti Hidayeti olmazsa Ben bu hali Hidayetin olmazsa Ben bu hali